Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 86. Bölüm Mustafa Necati Efendi bütün bilgi temelini Solakzade Sadık Efendi'den almıştı. Derdi ki... Müfte Efendi bana Erzurum'dan gelmiş geçmiş kimseleri tanıtmış, hadiseleri anlatmış, şahıslar ve vakalar hakkında bir kanaat edinmemi temin etmişti. Bana hiç kitap okutmasaydı bile bu iyiliğini unutmam. Erzurum'a banka müdürü bir zat geldi. Az zaman içinde büyük şöhret yaptı. Hocalardan bile onun sohbetine gidenler, cazibesine kapılanlar oldu. Hocalardan biri bu zatı, ...Müftü Efendi'ye met edince... ...Müftü Efendi dedi ki... ...O adamın foyası meydana çıktığında... ...bu memlekette yine kalacak mısın? Yoksa sen de onunla birlikte... ...çekip gidecek misin? Neden böyle sorduğunuzu anlayamadım. Yahu adamı Arifler Kutbu yaptın. Bir kere adam banka müdürü. Faizin içinde oturuyor. Faizi idare ediyor... Faiz yiyip içiyor. Söyle şimdi hoca, İslam bize mi tabidir yoksa biz mi ona tabi olacağız? Elbette biz İslam'a tabi olacağız efendim. İslam tabi mi, metbu mu? Yahu siz İslam'ı nasıl kabul ediyorsunuz hoca efendi? Bir kere bunu anlat bana. Ama efendim... Doğru! Sözümü bitirmedim. Yahu adam banka müdürü olmuş. Hadi ihtiyacı vardır, zarureti vardır diyelim. Fakat Hazret, müminin bir basireti olmalı, firaseti olmalı. Öyle kutbül arfin, gavsül vasilin filan gibi payeler. Bırakın böyle şeyler. Efendim sohbetine bir gelseniz ya de görseniz. O bilgiler kitaplarda dolu. Kütüphaneye gider okurum. O zat da okumuş. Okuduklarını güzel güzel anlatıyor. İyi tamam ama kitaplar adam ol diyor. Olduk mu? İnsanı kamil ol diyor. Olduk mu? Mesele bilmek değil, yaşamaktır. Sonunda bu zatın ne olduğu çabuk anlaşıldı. Detaya girmeyelim. Batılı tasvir etmeyelim. Erzurum'dan tayin oldu gitti. O hoca yine Müftü Efendi'ye geldi. Müftü Efendi haklıymışsın. Peki şimdi sen ne yapacaksın? Hatırlar mısın sana ne demiştim? Onunla birlikte gidecek misin demiştiniz efendim. Fakat nasıl giderim? Efendi, her şeyden önce İslamı bilmek, bildiğiyle amel etmek, yaptığı ameli de Allah rızası için yapmak lazımdır. Peygamberiz İshaa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 senelik cihadı bütün hayatıdır. Aile hayatını, ev hayatını, cemiyet hayatını yaşayarak sahabelerine ve bize göstermiştir. Bunları iyi bilmek, ölçüyü sağlam tutmak lazımdır. Müftü Efendi dünya ahvaline ve siyasetine vakıf bir insandı. Bilgisi vardı, basireti açıktı. Bir dönemde heyecana kapılan insanlara şöyle demişti... Herkese kapılmayın. Bazı kimselerden sakının. Dikkat edin. Mehdi diye sarıldığınız kimselerde Mehdi sureti yoktur. Mehdi gözü böyle olmaz. Mehdi'nin yüzünde nur olmalıdır. Ben nur değil ateş görüyorum. Ateş aydınlatmaz, yakar, kül eder. Demokrat Parti kurulduğu zaman da şöyle demişti. Muhalif bir partinin kurulması şart ama korkarım ki hükümetler değişir lakin hüküm yine aynı olur. Çok fazla ümit bağlamamak lazım. Biri iyi olsa diğer kötüler ona fırsat verecek mi acaba? Tedbirli olmak lazım. Müftü Solakzade Sadık Efendi uzun zaman müftülük etmiş. Bazıları da çok kıymetliymiş. Havaz da, avam da doyarmış. Bazıları edebi olurmuş. Söz arasında beyitler okurmuş. Allah rahmet eylesin. Biz yine Medine-i Münevvere'ye dönelim. Dönelim efendim. Ravzayı Mutahara'ya girelim. Biraz nefes alalım. Çok haklısınız. Geçmiş hayatlarında binbir sıkıntı, keder, dert çekmiş olan müminler... ...Razay Mutahara'ya girdiler mi... ...hepsini unutuverirler. Bu Müslümanlardan biri de... ...Konya vakasında idama mahkum edilen... 24 ay bir kümeste saklandıktan sonra... ...Medine-i Münevvere'de can bulan... ...Bozkırlı Molla Mehmet idi. Konya Bozkırlı değil mi? Evet. Af çıkıncaya kadar ablasının evinin bahçesinde... ...kümeste gizlenmiş. Mehmet Efendi'nin suçu neydi... Bu Molla Mehmet Efendi'nin amcamın görev yaptığı Kapı Camii civarında bir kumaşçı dükkanı vardı. Ben çocukluğumdan hatırlarım. Kendisi ıslah-ı medaristen yetişmişti. Ziya Efendi'nin talebelerindenmiş. Yani suçu talebe olmak mı? Bunun için kara listeye yazılmış ve ilk bahaneyle idama mahkum edilmiş. Bu insanların ayrıca bir suçları olması gerekmiyordu. Varlıkları suçtu bunların, yaşamaları suçtu. Allah Allah! Bu kadar katı mıydı? Mısır'dan Medine-i döndüğüm sıralarda... ...1946 yılında Molla amca oraya gelip yerleşti. Senelerin baba dostuydu. Bir gün kendisine Konya'dan mektup gelmişti. Mamali evladım Konya'dan bir mektup geldi Lakin gözlerim görmez Şunu bana okuyuver Sonra da bir cevap yazalım Yazalım mı oğla amca Bakayım Evet Konya'da bağı bahçesi varmış Hasan Beşer amcanın geldiği gibi Medine'ye gelmek istiyormuş ama Bağına bahçesine kıyamıyormuş Diyor ki Ey benim oğlam Can ve gönül dostum civarı peygamberiye çekildin Beni buralarda bıraktın gittin. Ne olur beni de oralara al. Beni de o topraklara çek. Tamam anlaşıldı. Şimdi sen önce selamı kelamı yaz. Bir dakika Moğol amca. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sen selamı kelamı yaz. Ondan sonra benim de bir çitlem sözüm var. O sözümü de ilave ediverirsin. Tamam mı? Fakir Medine'deki dostlarından haberleri, selamı, kelamı yazdıktan sonra dedim ki. Amca sizin bir çitlem kelimenize geldi sıra. Buyurun. Yaz. Aynen ağzımdan çıktığı gibi yaz. Ey benim can ve gönülden dostum. Mektubunuzu aldım. Sıhhat ve afiyet haberinizden memnun oldum. Beni oraya çek diyorsun. Kendin civarı peygamberiye gittin, bizleri burada bıraktın. Beni de oralara çek diyorsun. Azizim, kardeşim, şunu ifade edeyim ki benim halatlarım öyle 500 kayısı ağacını, 600 elma ağacını, bu kadar, şu kadar ağaçları, bağları, bahçeleri çekecek kadar kuvvetli değil. Sen de harekete geliver. Biraz ağır söylerseniz yetişemiyorum. Neredesin? Yetişmek üzereyim. Biraz bekleyin lütfen. Sen de, hadi, tamam mı? <gülüyor> tamam. Devam edelim mi? Tamam devam edebilirsin. Öyleyse. Hasan Beşer kardeşimiz. Bak nasıl her şeyi duman etti, yele verdi geldi. Ateşten gömleği giymek için irade lazım. Aşk lazım. Allah kalbine o ateşi düşürdü mü lütfuyla çekip seni buralara alıverir. Hemen kalbine Allah aşk versin o aşkın ateşine düşürsün. Bu aşkı duyabilen, o iradeyi gösterebilen ve galiba en önemlisi davet edilen, kabul edilen mücavir olabiliyordu. Çeşmeci Tosyalı Derviş Beşir Efendi vardı. Türkiye'de Kemal Pilavoğlu'nun dervişlerindenmiş. 1950'lerde bir ticani fırtınası kopmuştu. Derviş Beşir de o fırtınanın Medine'ye kadar gönderdiklerindendir. Hanımı kendisiyle gelmek istememiş, ayrılmış. Oğlu Nezir'le birlikte gelmiş. Baba oğul kısmetliymişler. Çok saf, çok samimi bir insandır. Konuşmaları sanki bir ahlak kitabından okunmuş gibi ibretlidir. Onun sözlerini çok severim. Ve adeta bir ders gibi telakki ederim. Riyadır, gösteriştir, alkıştır Öyle şeylerle alakası yoktur temiz bir insandır Saf insanların sözleri gönülden çıkıyor Peki kendisine neden çeşmeci deniyordu? Derviş Beşir çeşmecilik yapar Başka ustalık işleri de gelir elinden Herkes kendisini çağırır Güzel taraflarından biri de şudur Ne verilirse onu alır istemez. On riyal veya yüz riyal onun için fark etmez. Verdiğiniz parayı saymadan alır. Öyle bir gönül zenginliğine sahiptir. Herkesi kendisi gibi mi bilir? Mesela ona Hacı Beşir filan iyi bir insandır derseniz Müslümanın kötüsü olur mu yahu diye cevap verir. Bu meselede düşüncesini şöyle anlatır. Hocam, Hocam benim prensibim şudur. Müslüman Müslümana zulmetmez, kötülük yapmaz. Ancak hata yapar. Sizi rencide eden, hoşunuza gitmeyen bir şey yaptıysa o hatadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor. Bir düşünsenize Allahu Teala günde kaç hatamızı affediyor? Allahu Teala settardır. Ayıpları, kusurları örtücüdür. Allah muhafaza, hatalarımızdan dolayı sabah kalktığımızda simamız değişse... ...şeklimiz köpeğe dönse... ...yahut herhangi bir nahoş hayvan şekline dönüşsen ne olur? Allah korusun, Allah... Kor Koruyor işte. Bunları Allah yapmıyor da biz neden yapacağız? Hocam, benim prensibim budur. Müslüman, Müslümana karşı ancak hata yapar. Birbirimizin hatasını da artık affedeceğiz. Sultan Abdülhamid'in halası, Sultan Mahmud'un kızı Adile Sultan da Mihrimah Sultan gibi hayratı çok bir hanımdır. Medine-i Münevvere'de bir rubat yaptırmış. Yanında bulunanlardan isteyenleri gönderir burada oturturmuş. Onlardan yer kalırsa fakir dul kadınları alırlarmış. Bu rubat hala duruyor mu? Yıkıldı. Yeri Harem-i Şerif'in meydanında kaldı. Bu rubatta oturan iğneci Ayşe teyze diye bir hanım teyzemiz vardı. Çok temiz, çok titiz bir hanımdı. Bir gün bizim hanıma demiş ki... Rubattaki odamın tavanından toz dökülüyor. Rahatsız oluyorum. Hacı bey bir usta göndersin de tavana bir kontrplak çaktırversin. ...rubattaki odalara büyük ustalar girmez. Küçük iştir. Bu işlere ancak Hacı Beşir gider. Kendisine söyledim. Hacı Beşir, sultaniye kadınlar rubatında... ...ikinci katta Ayşe Hanım teyze var. İğnece Ayşe Hanım derler hani. Tavanından toz iniyormuş. Bir gidip bakıver ne olur. Tozu men edecek bir kontür plak mı çakacaksın... ...kumaş mı çakacaksın... ''Git de bir gör hadi.'' ''Hay hay üstad, hemen gider ilgilenirim.'' ''Ne yapmak icap ederse yaparız.'' Acı ve şir gitmiş, rubatın kapısını açmış. Benim gönderdiğimi neden geldiğini söylemiş, yukarı çıkmış. Ayşe teyze, ''Bacım, odadan çık da bir bakayım.'' demiş. Girmiş, bakmış, keşfetmiş... ...odadan çıkınca Ayşe teyzeye raporu vermiş. Bacım, ağaçlar, duvarlar sağlam. Herhangi bir tehlike yok. Rahat rahat oturun. Burası 150 sene önce yapılmış bir rubat. Bunun bazı tozu mozu olur ama korkma. Tehlike yok. Tehlike olmadığını ben de biliyorum. Tavandan çok toz dökülüyor. Onun için usta istedim. Anam bu Paris'ten gelen bir toz değil ki, acaba necis midir diye şüphe edesin. Medine-i Münevvere'nin tozu, sabaha kadar dökülsün, akşama kadar süpür. Ne için geldin sen Medine-i Münevvere'ye? La havle ve la kuvvete illa billah bir gazveden dönerlerken atların ayaklarından çıkan toza karşı sahabe ağızlarını burunlarını kapatmışlardı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin tozu şifadır buyurmuşlardı sen neden korkuyorsun Medine'nin tozundan kaçacaktın da buraya niye geldin bana bak ben seni buraya bana vaaz et diye çağırmadım Eşin adam gibi yapacaksan yap yapmayacaksan çek git 86. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Production.